94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İt Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Füsun Çelikere teşekkür ediyoruz. Evet bugün Açık Yeşil'de bayağı aktivist bir programımız var. Önce bayağı büyük bir haberle başlayacağız. Evet belki de yani bir mahkemenin tabiriyle dijital çağ başladığından bu yana görülmüş en büyük bir günlük patlama olmuş ve şimdi Zombi gibi aslında bu Kanada zift petrolleri şey, Tar-Sands dedikleri hikaye Keystone, Keystone. XL petrol boru hattı ki 3000 kilometreye yakın aslında devasa bir fünye olarak nitelendiriliyor. 2700 küsur kilometre ve e, Obama'ya bunu kendi bedenlerini de ortaya koyarak bütün yazı takip ettiğimiz gibi reddettirmeyi başarmışlardı Obama e, hatta para toplama kampanyaları sırasında da Obama'nın seç yeni seçim için pek çok kişi de çıkıp e, bu Tarsand denilen şeyi imzalamazsan petrol boru hattını ancak e, yürüyebilir seninle beraber filan dediler ve sonunda Obama kararda da kendisine ait olduğu için bunu e, Tamamen iptal ertelemişti etti. evet yani sonsuza kadar ertelemişti fakat şirket durmadığı gibi Trans Kanada şirketi petrol şirketleri dahası da bütün senatörleri ve kongreleri özellikle de aralarında demokratlar da var ama ağırlıklı olarak sadece Cumhuriyetçi Parti senatörlerini harekete geçirip para konuşuyor bu işte ve sonunda Tekrar başka bir projenin bir parçası olarak kanun taslağının parçası olarak bunu da tekrar gündeme getirmeye kalkınca çok ani bir hareket yaptılar. Ve Amerika'nın en büyük 30 çevre kuruluşu ve bu tip aktivist da yer aldığı tek bir günde 500 bin imza yollayalım senatoya diye dilekçe. Sadece bir tek şey. Hayır denecek buna. Obama'yı destekliyoruz. Ve bu bir tek günde yapılacak. Bir tek günde yapılacak. Bu yani Tarihte bu açıdan hiç görülmemiş bir şey. Ve bu sabah itibariyle tamamlandı. Takip etmeye çalıştık biz dün ve bugün. 800 binin üzerine çıkmış imzalar. Ve tabii kağıtları da getiriyorlar. Harika fotoğraflar ve Seni de hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> bir zamanlar böyle hepsi 20'şer bin. İmzalı kutuları Kutura. kolileri götürüyorlar senato binasına kapitol binasına son derece ciddi giyinmişler kravatlı delikanlılar genç hanımlar da tayyörlü filan böyle yaptıkları işin son derece bilincinde ciddiyetinde götürüp inanılmaz bir şey yapılmış. Ee, ...organizasyon bu... ...yani gerçekten... ...ve artık bütün senatörlere ve diğer politikacılara da... ...tam bir uyarıdır bu diyor... ...800 bin üzerinde... ...Amerikalı imzaladı... ...Keystone Petrol Boru Hattı... ...herkes için bir... E, ...Litmus testi yani... E, ...ne derler işte... ...kimin ne olduğunu ortaya koyacak... ...Turnusol kağıdı... ne unuttum... ...yani... Ve <gülüyor> Mahkeme'nin şeyi de şuydu biz arkadaşlar size ne kadar teşekkür etsek azdır bugüne kadar işte beraberce bu yaz yaptık bunu bedenlerini tutuklattık kendimizi bu çok uzun bir mücadelenin bir parçasıydı ve devam ediyor hiç sanmayın ki bir, bir günlük bir şeyde. Bir şey olmayacak. Bundan sonra gene sizden tutuklanmanızı talep edeceğiz. Siz de yapacaksınız. Kendinizi gözaltına aldıracaksınız, tutuklatacaksınız. Biliyoruz büyük mücadeleler ama şimdi klavye başında olmanın zamanı dedi. Ve kendiniz imzalayıp en yakınınızda kim varsa bunun bütün hayat için en korkunç şey olduğunu açıklayın dedi. Yazın dedi. Bakalım ne olacak? kan herhalde geri... Dönecektir ama zombiler de ölmüyor yani. Evet bu güzel bir şey e, hedef aslında güzel bir hedef koymuşlar. Biz e, bir ayda 100 bin hedeflemiştik 2007'de Kyoto. Evet. ...için üç haftada yüz ulaşmıştık o zaman. Ben ama, de o, ve e, siz de meclise de yüklenip biz bavullarla, bavullarla götürmüştünüz. <gülüyor> e Amerikalılar bizden biraz daha örgütlü tabii bu konuda. Şeye de ama aynı kutularla e, meclis Mes önünde e, nükleerle ilgili eylemi yaparken de... ...antinükleer imzaları da aynı benzer kutularla götürmüştük. E, bu arada şeyde de bu eylem... ...ciddi bir medya görünürlüğü sağlamış kampanyaya... ...bayağı ciddi şeylerden... ...mesela Stephen Col Colbert'ın bir komedi... ...yarı komedi işte ne deniyor onlara... ...talk show, Talk show. gibi bir programına... ...Colbert Report'a Bill McKibben çıktı dün... ...onun şeyi de izlenebiliyor... ...internetten ben de izledim... ...tabii biraz dalga geçiyor... ...fakat gerçekten hem... Bilmakip'in kendi tezlerini anlattığı 3-4 dakikalık bir süre içerisinde... ...bu kadar çok izlenen bir programda hem de e, Colbert da e, bayağı bir destek verdi. Hatta en son e, işte 350.org'u yazdılar ekranda ve Colbert da sakın ha imzalamayın diye e, <gülüyor> bir şeyle bitirdi. E, önemli işler bunlar hele hele Kanada açısından mesela... Kanada'da da benzer bir kampanya devam ediyor. Tabii. Kanada'da da çünkü bir de alternatif yolla e, pasifiye bir boru hattı çekip işte oradan dünyaya bu petrolleri satma şeyleri bunu da durduruyor Kanadalı aktivistler şu anda. Ee, bunu da yapamıyorlar. Kanada'da kanun değişiklikleri de gündemde onu da biliyor musun? Hayır. Yani Türkiye'dekine çok paralel olarak yani çevreci. E, lik yapanlar böyle petrol boru hattı ya da adları verilmiyor ama çeşitli çevre faaliyetlerinde yer alanlar aslında terör yapmış terör örgütü mensubu olarak da görülebilecekler diye bir kanun değişikliği yapıyor. Bayağı benzer zihniyetler bu işte tabii Kaynaklar Bakanı Kanada'nın da bunlar. Dış mihrakların ve yabancı çevrecilerin evet. e, Kanada'nın kalkınmasını engelleme çabaları diye bir açıklama yapmıştı. Evet, işte Enzer bir kafa bakan, devam ediyor. O aynı bakan, aynı hükümetin e, yeni projeleri Yasama Meclisi'nden geçiriyor. Stephen Harper zaten bayağı çok ciddi fundamentalist falan kökleri olan. Zaten Bill McKeown yani. Bill McKeown de o Colbert'ın programında şey dedi düşünebiliyor musunuz? Yani yanı başımızda ...bir Suudi Arabistan var şu anda. Gerçekten Çünkü, öyle? Gerçekten de öyle. Yani e, bu zift petrolleri... ...rezerv açısından Suudi Arabistan'dan sonra... ...ikinci büyük petrol ülkesi haline getiriyor Kanada'yı. Ve e, sadece... Ve ülkeyi hani, iklim açısından, çevre açısından değil... ...aynı zamanda hani demokrasi açısından falan da ciddi bir tehdit bu Kanada demokrasisini tahrip ediyor yani bu e, petrol rezervleri e, şey Mitromny'de başkan adaylarından de şey dedi bu e, Keystone e, petrol boru hattına karşı çıkılamaz çünkü bu bizim enerji güvenliğimizle bağımsızlığımızla ilgili dedi Kanada kökenli olduğunu unutmuşa benziyordu ya yani birisinin onu anlatması lazım iki ayrı ülke var Orası Kanada diye. Evet bu e, bu hafta sonu gerçekten bu ciddi aktivizm e, şey ak, eylemlerle doluydu e, Türkiye'ye dönersek önce İzmir'den Dönmeden bir dönmeyeyim şey daha ya. vereyim lütfen 16 Greenpeace aktivisti de Pazartesi günü geçen Pazartesi e, Kuzey Karolina'da bu çok önemli olan kömür yakıtlı Termik santrallerden birini işgal etmişler, protesto yapmışlar ve kendilerine bağlamışlar ve 120 küsur metrelik bacaya da tırmanmışlar. Çok ağır bir iş yapmışlar ve hepsi gözaltına alınmış, tutuklanmış tabii ama bu da böylece haberlere geçti. İnşaat inşaat halindeki termik santral mi yoksa çalışan? Ayrıntısını bilmiyorum. Bu kadar vermişler demokrasinin ağda gördüğüm bir haberdi ama önemli. Önemli. Ee, yine bir termik santral e, ile ilgili bir gelişme İzmir'de e, geçen hafta sonunda e, yapılan bir eylem cumartesi günü e, biliyorsunuz Ali e, İzmir'in en önemli sanayi bölgelerinden bir tanesi zaten son derece kirletilmiş bir durumda yaşaması güç işte bir liman gemi söküm tesisleri falan filan şimdi e, o Ali 7 yedi tane kömürlü termik santral yedi mi evet Yapılmak isteniyor. Gülmek bile içimden gelmedi. Bu 7 termik santrale karşı bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın ismi de 1 milyon İzmirli. Bu 3. köprüye karşı 2 milyon İstanbullu gibi bir 1 milyon İzmirli kampanyası başladı. Şu anda sanırım dün başlayan bir imza kampanyası da var. 1 milyon.org adresinden girip imzalayabilirsiniz. Bir rakamla yazılıyor. 1 milyon nokta org. Basın açıklamalarında şöyle demişler. Ali Ağa'da 7 adet kömür yakıtlı termik santral yapılması planlanıyor. İki tanesi izinlerini aldı. Hatta bir tanesine Ali Ağa Belediyesi inşaat ruhsatı verdi. İnşaat başladı bile. Ali Belediyesi'nin bu ruhsatı vermesi ayrıca bayağı tartışmalı bir meseleydi. Çünkü Bakırçay Belediyeler Birliği diye bir şey var hmm. işte Alihan Menemen evet. e, Dikili e, falan bu belediyelerin oluşturduğu ve CHP'li belediyelerin oluşturduğu genellikle galiba bir şey var belediyeler birliği var. Bu Bakırçay Belediyeler Birliği bir toplantı yapıyor bunu ben 2-3 e, hafta önce İzmir'deydim orada doğrudan öğrendim e, ve bu toplantı sırasında e, bir... Açıklama yapma gündeme geliyor. Yapmaları gündeme geliyor. Alia Termik Santrali'ne karşı bu açıklama yapma kararını alıyorlar. Kararı aldıktan birkaç gün sonra Alia Belediyesi yine CHP'li olan Alia Belediyesi ruhsat veriyor. Ee, artık nereden baskı yediyse çünkü kendisi, kendileri de bence çıkıp bunu açıkça e, basına da açıklamaları lazım. Bir baskı yedikleri ortada fakat nereden bu baskı yediklerini e, merkezden mi? Hükümetten mi? Başka bir yerden i̇şte mi? onları açıklatacak olan da bu 1 milyon İzmir evet, gibi vatandaş baskısından başka hiçbir yol olamaz. Şimdi bu bir top... rakamla ve milyon yazıyla evet. yazılıyor değil evet. mi? Evet. Bu kampanyayı EDP ile Yeşiller Partisi başlattı İzmir'de ve şöyle bir şey söylüyorlar. 20 yıl önce de aynı şey, aynı tehlike gündemdeydi ve 20 yıl önce biz... İzmir'e, İzmir'den Ali kadar insan zinciri kurduk ve enge engelledik bunu yine engelleyeceğiz e, diyorlar ve Cumartesi günü ben e, arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla gerçekten çok büyük bir ilgi olmuş e, imza standının önünde kuyruk olmuş karşıya kadar kurulan ilk imza standına ve İzmir'de bu e, mesele ciddi bir e, harekete dönüşecek gibi görünüyor bunu takip edeceğiz evet, keystone, keystone Petrol Boru Hattı'nın da ana amacı zaten e, iklim krizini çözmek için bir küresel hareket ya inşa ediyoruz. Yani hepimizi kapsıyor. Aslında. İşte bu da onun bir parçası. Onun bir Gerze parçası, gibi. Evet. Ala'da bunun Aynen bir parçası. Öyle. Ve e, açıklamalarında 6 Mayıs'ta da eee Hidrellez'de ...bir büyük eylem örgütleyeceklerini yazmışlar. Eylemi ben de bilmiyorum. Artık miting mi, insan zinciri mi ne olacaksa ama... ...6 Mayıs hedefi konmuş durumda. 6 Mayıs'a kadar bu kampanya giderek büyüyecek. İzmir'i takip edeceğiz. ikinci yine geçen hafta sonu yapılan önemli eylem... ...siz herhalde oradaydınız. Evet. Taksim'de bu Taksim meydanının... ...güya yayalaştırılması adı altında... Neredeyse yok edilmesine ve gezi parkının da ortadan kaldırılmasına oradaki ağaçların kesilmesine karşı bir eylem vardı. Evet, yalnız Nasıl ağaçlar geçti? meselesi değil zaten yani bir bütünüyle demokrasi sorunu aslında. Nasıl geçtiğini de söyleyelim. Onun hemen önce de şeyiz büyük paralellikler var. Demin sözünü ettiğin olayla ya İzmirle. O da 30 yıl önceki bir projenin yeniden ısıtılmalıymış. Isıtılması olduğunu da Korhan Gümüş'ten öğrendik zaten orada hı hı. yaptığı konuşmada. Bu şey mi? Ee, neydi o? Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması. Evet. 30 yıl önceki. İşte bilmem ne. Bütün yaya geçitlerini de yarıp yarıklarla yerin altına indirmek filan trafiği gibi saçmalıklar da var. Bir başka benzerlik de o zaman reddedilmiş uzman diye bazı insanlar bu, bu olamaz böyle bir şey diye karşı çıkmışlar ve reddedilmesini sağlamışlar. Böyle İzmir'dekinden farklı olarak öyle bir kitle gösterisi olmadı herhalde. Fakat asıl tabii daha ilginç taraflarından biri bu hiç İstanbulluların ne orada evleri ne iş yerleri ne de Yolları dolayısıyla ilgileri olan insanların herhangi birine haber vermeden otomatik bir toplantılarla bir yerlerde karar alınıyor. İşte böyle yapıyoruz yedi. Plan değişikliği yedi adı plan altında. Plan değişikliği. Yaya, adı da tamamen Orwell'den yeni konuş gibi bir şeyle böyle yayalaştırma adı altında. Hiçbir en ufak bir demokratik kaygı, bilgilendirme ve halka saygı. Göstermeksizin Böyle bir şey geçirmiyor. E çünkü kurular. halka gitseler kabul görmeyeceği o kadar belli evet. ki bu saçma sapan projenin. Çünkü e, bu taksimplatformu.org adresine girip e, dinleyicilerimiz bakarlarsa orada e, fotoğrafları var. Yani eğer bu proje gerçekleşirse Taksim'in neye benzeyeceği. Mesela o Daracık Sıra serviler Caddesi ve Gümüş Suyu Caddesi e, bir dalış tüneliyle evet. bu çok moda olan son zamanlarda kent içini Otoyollaştıran dalış tünelleriyle ortadan kaldırılıyor ve yanında bu dalış tünellerinin iki yanında ancak tek sıra yürüyebileceğiniz daracık kaldırımlar bırakılıyor. Dolayısıyla Taksim güya yayalara açılmış olan Taksim meydanına yayaların çıkabileceği yol kalmıyor. Bir tek yol var İstiklal Caddesi. Oradan çıkabilirsiniz. Onun dışındaki bütün yollar dalış tünelleriyle kapatılmış durumda olacak. Ve ne olacak Taksim'in altı. Taksim Meydanı'nın altı bir otoyol kavşağına dönüştürülüyor. Evet, tamam, evet. Yani... Bu arada da e, şu anda e, meydanda belki de İstanbul'un en büyük, en merkezi yeşil alanlarından bir tanesine Topçu Kışlası'nı yeniden yapıyoruz adı altında bir alışveriş merkezi muhtemelen. Ne olabilir evet, başka yani? Evet yani dün Akif Burak adlarda e, şey, programının konuğuydu Şeffaf Gündem'de. Onu dinleme fırsatı buldum. E, i̇nsan böyle okuyor diyor tabii bir alışveriş merkezi olmasını. Ne, ne yapabilirler uzun... oraya yani? İşte orada <gülüyor> şeyleri de yaptık ağaçlara da sahiplendik. Evet siz ağaç böyle... bir ağaç mı e, evlat edinmiş evet, oldunuz? Evet öyle olduk. Pek çok sayıda insanla beraber canlı yani çok büyük bir kalabalık olduğu söylenemezdi ama canlı ve etkin, azimli bir kalabalık vardı. Baya işte ağaçları sahiplenenler arasında bir sürü isimler sayılmış. Hale Soygaz, İlale Mansur, Zeynep Tanbay, Şebnem Dönmez, Deniz Türkali, Hilmi Yavuz, Sedat Ergin, Banu Güven, Cengiz Aktar, Şafak Pabe'ye pek çok isim var. Bu isimlerin hepsi ağaçlara kendi isimlerini bir kağıda yazıp Yapıştırdı. yapıştırdılar. Orada benden de onlardan bir. şimdi ilginç tarafı da şeydi tabi bir paralellik de gene Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi'nin de büyük bir üyelerinin de büyük bir destek vermiş olması bu projeye. Yani... Onlar projeye destek veriyor ama milletvekilleri var iki tane. Evet. İki, burada Şafak Paveli, Melda Onur e, gelip evet. karşı çıkmış oldular İyi bari Benim <gülüyor> İnşallah işte... İzmir'de de aynı şey olur Yani İzmir'de de yine CHP'li belediyenin Marifeti haline gelmeye başladı bu ama İnşallah İzmir milletvekilleri Bir şeyler yaparlar evet, evet. Yani, yap, Bu baskı karşısında da yapacaklardır herhalde. Benim tabi bir de şey itirazım var e, Felsefi bir itirazım var Topçu e, Kışlası'nın yeniden İhya Yani Topçu Kışlası'nın ihyağına Moderniz anlayışıma sığmıyor yerine roket rampası yapılmasını <gülüyor> <mı? gülüyor> öneriyorum ben. Radar üstü kursak? Yani Topçu'ya karşı roket to, to, daha doğru oldu. roket doğru, Ben doğru. nükleer başlık meselesi opsiyoneldir. Onu ayrıca tartışmaya açabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> bu noktada ara vermek zorundayız. <gülüyor> Şimdi geçen hafta sonu e, hayatını kaybeden Whitney Houston'ı anmak için ondan bir gospel dinleyeceğiz. Joy.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 Come on! Houston, Georgia, e, Gospelorus ile birlikte söyledi, Joy. Evet, doğrusu ben çok büyük hayranlarından biri değildim Whitney Houston'un mütevazı ama e, yani popüler müzik çok poptu ama bu tabi başka bir dal. Yani Gospel alınca akan sular duruyor. Yani aslında sesini de bambaşka bir şekilde kullanıyor. Evet. Benim bildiğim bir albümü vardı, Preacher's Wife diye e, bir Gospel albümü var. Belki eski şeyler de vardır. Yani dinin hani ünlü, ünlü olmadan önce gospel korusundan yetişmiş bir kişi. Bets belli, evet tabi. Ve çok iyi oluyor tabi <gülüyor> bu yönüyle bakmakta. Evet, birkaç haber de toparlayalım. Mesela ilginç haberlerden bir tanesi bu hafta Fransa'da Monsanto'nun bir Fransız çiftçisinin açtığı, Paul François'nun açtığı bir Davada suçlu bulunması, kimyasal zehirlenmeye neden olduğu bir Monsanto'nun bir tarım ilacının sadece işte şeyini açık bıraktığı için kapağını, kapağını açık bıraktığı için ciddi bir nörolojik hastalığa yakalanmış sinir sistemine hastalığına değil mi? evet bunun yani hafıza kaybı vesaire falan bununla ilgili açtığı davayı kazandı şimdi. Bu da Monsanto'nun e, bu konudaki ilk kaybettiği dava olması açısından çok önemli, önemli görünüyor. Böyle bir haber var. Bir diğer... Ama e, ona ben başka bir şeye bağlayayım. O kadar çabuk... <gülüyor> e, se, se, se, hemen hemen iyimserlik yapmadınız. <gülüyor> evet çünkü <gülüyor> zombilerden bu sıralarda çok moda ya her şey. E, Monsanto... 50 yıl sonra Vietnam Savaşı'nın başlamasının tam 50. yıl dönümünde herhangi bir şey bu konuya değinen radyo, televizyon, gazete falan duymadın değil mi? Ya tarihin en korkunç, en kanlı savaşı bir tek ülke üzerinden yürütüldü bakılırsa. Dünya savaşları hariç tabii. Hı. Ve orada... Milyonlarca Vietnamlı'nın hayatının ya kaybolmasına ya sakat kalmasına, hasta kalmasına yol açan Agent Orange maddesinin yapımcısı Monsanto'ydu. Ve dava filan edilmediği gibi hiçbir şey olmadı. E şimdi Vietnam hükümetiyle yeni bir anlaşma imzalanıyor imzalıyormuş. GDO'lu ürünleri. Monsanto. Monsanto. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Monsanto'nun dönüşü yerin altından böyle bir kol siyah bir kol çıkıyor. İyi. Evet e, bir, bir iki tane iyi haber verelim. E, bütün aslında e, aradan önce verdiklerimiz evet, de iyi iyice, haberlerdi iyiydi, ama e, her sene bu veriyoruz. da iyice bu Monsanto mahkum olması da ben dönüşü kısana gelenekle... dönüşü kısmı çok hoş olmadı ama. Her sene bu haberi tekrar tekrar veriyoruz. Çünkü her sene aynı şey oluyor. Rüzgar enerjisinin bir yılda ne kadar rüzgar enerjisi kuruldu. Rakamları çıkıyor işte. 2011 yılı içinde rakam çıkmış ve yine rekor kırmış durumda. 41 bin megawatt. Bir yılda bütün dünyada kurulan rüzgar türbinlerinin şeyi, kurulu gücü, kapasitesi. Bu da dünyadaki toplam kapasiteyi 238 bin megawatt'a çıkartmış. 41 bin megawatt ne demek? Türkiye'nin mevcut kurulu gücü kadar neredeyse yani ona yakın bir kurulu gücü bütün dünyada bir yılda kurmuş durumda. Ve bu sene ilk kez güneş enerjisi kurulumu da yaklaşmış durumda. Çok önemli tabii bu gelişme. Bu, yani gerçekten... bu siyasi iradeye bağlı olduğu <gülüyor> o kadar aşık. Yani artık meselenin teknik şeyi falan pek kalmadı. kalmadı. Yani. Hiç Eskisi onlarla boğuntuya getirmeye de lüzum yok. Yani bunu yeterince istenirse yapılır deniyor. O da lafın lafı yüzaf aslında. Bir haber daha vardı. İstemeye bağlı değil mi? Alttan halkın istetmesine bağlı. Politika. Bir de hükümetlerin aslında bunu neden istemesi gerektiğini yani hükümetin böyle bir niyeti varsa tabii neden istemesi gerektiğine dair çok önemli bir başka haber daha. Yine iki gün önce çıktı bu da. Avrupa'da yenilenebilir enerji endüstrisindeki iş sayısı yani yenilenebilir enerji endüstrisinde çalışan ne denir? Çalışanların İstihdam. işçilerin Hı. sayısı. Evet. Kaça çıkmış? Bir milyon. Bir milyon kişi... Şu anda işte rüzgar, güneş vesaire gibi yenilenebilir işlerde çalışıyormuş. Ve bu şeyin bu rakamın ne anlama geldiğini işte sanayiciler falan herhalde daha iyi olanlar ya da ekonomiyi yakından takip edenler sektörün toplam büyüklüğü de 125 milyar euro ulaşmış. Bu da geçen seneye göre %15 bir artış yani bu iş tamamen aslında artık hani mainstream yani e ekonominin. Şeyi haline gelmiş durumda ana e, gövdesinin bir parçası haline gelmiş durumda eskiden e, işte fırıldak derlerdi bizim nükleerciler e, şeye rüzgar nükle <gülüyor> türbinlerine e, o fırıldaklar baya bir e, 1 milyon kişiye iş sağlıyor durumuna gelmiş açıkçası fakat da buna karşı çıkanlar da var. Evet küresel ısınmanın şeyi de mesela küresel ısınmanın kaynağı olduğuna dair de bir mitos var. Yeni şey. O da mı var? Ben Donald Trump haberini okuyacaktım. Ay o da. <gülüyor> Onu görmedim ben ama şey rüzgar enerjisi. <gülüyor> Donald Trump şeyden dolayı gözünü bozuyor diye değil mi? Donald Trump'ın şeyi var golf resortu varmış. Evet. Tam evet. İskoçya'da rüzgar tribünlerinin yapılacağı yerin karşısında. O yüzden... E, çevreye zarar veriyor demiş. Gözüne <gülüyor> yani hoşuna gitmiyor işte. Büyük bir mücadele yürütüyormuş evet, ama. Evet, bir National Trust diye İngiltere'nin büyük bir böyle işte tarihi değerleri, kültürel değerleri koruyan büyük bir şey var. işte. örgüt var. Onu da, onun e, yöneticisi de bunun yanında... E, taraf tutunca National Trust açıklama yapmak zorunda kalmış. Biz rüzgara falan karşı değiliz. Hani bu kişinin görüşleri bizi bağlamaz. Evet, aynı şey işte bu geçen gün ücret Gazetesi'nin yaptığı Asparagas'ın benzeri gene Daily Mail'de şey çıkmış bir haber böyle rüzgar fırıldakları, türbinleri iklimi bozuyor. Nasıl bozuyormuş? Ben hakikaten değil. merak ettim. Bunu anlatmıyormuş zaten. Ama böyle bir haber, yorumu... Rüzgarın getirmiş. yönünü mü değiştirmiş evet, mesela? filan. Ve bu birçok Avustralya'dan Amerika'ya kadar Fox'a bilmem ne yayılmış tabii tekrar gene. Çürütmek gerektiği ortaya çıkmış. Fakat şimdi bu, bugün vaktimiz kalmadı ama gelecek hafta şeyi yapabiliriz. Oxfam'den evet, gördüm onu. müthiş bir... Araç. George Monbiot etraflıca yazmış bunu. E, son derece önemli. Yani... Bütün alışla gelmiş şeyleri, e, klişelerin ne kadar yanlış olduğunu da ortaya koyuyor. Yani kolaylıkla bu politikalarla açlık ve diğer temel istihdam sorunlarını da çözmenin hiç de zor olmayacağını gösteren gayet net rakamlar var yani. Yiyecek, elektrik, iş sadece bir engel var zenginlerin. Tatmin olmak bilmeyen hırsı. Bugünkü programı son bir iyi haberle daha bitirelim. Nasıl becerdik bilmiyorum bu hafta böyle bir program yapmayı ama. E, Polonya'dan müthiş bir haber geldi. Polonya'nın yapılmak istenen ilk nükleer santraline karşı bir yerel referandum yapıldı. Ve halkın e, %94'ü hayır dedi. E, Mielno yakınlarında, Baltık Denizi kıyısında Mielno'ya yakınlarında yapılmak istenen nükleer santralda. 3 gigawattlık baya da büyük bir şey Hı. 2020'de faaliyete geçirmek istiyorlarmış aynı yüzden Akkuyu gibi yani gene ee, yapacak ve... mıymış hükümet ee, referanduma rağmen yok şimdi gözden geçiriyormuş kararını ee, no, yani kesin bir şey henüz yok ee, temkinli açıklamalar gelmiş Varşova'dan ama %94 hayır da yenilir yutulur bir şey değil doğrusu yok, onlar %99 olmadan biz yapacağız bunu <gülüyor> diyor olabilirler Evet, e, iyi haberlerle dolu bir Açık Yeşil'in sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.